الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق من أنفسنا أزواجا لنسكنا إليهم وجعل بيننا مودة ورحمة وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله إمام المرشدين وقدوة الصالحين وَمُرْشِدِ الْمُتَزَوِّجِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ مَوْسُولٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْغُرُ الْمَيَمِينَ الْمُحَجَّلِينَ الَّذ۪ينَ نَقَلُوا لَنَا الدِّينَ كَمَا عَلَّمَنَا رسول رَسُولُنَا الْكَرِيمَ Bugün mutlu bir evliliği için ikinci dersindeyiz. Birinci dersimiz mutlu bir evliliği için ne üzerineydir? Evlenmeden önce alınacak sebeplerdir. Bugün evlendikten sonra aldığımız sebepler, yani ala, almak Alacağım. al alacağımız sebeplerdir. Bu da neyle ilgilidir? Bir müslümanın şahsiyetiyle ilgilidir. Yani bir müslüman İslamiyeti dört dörtlük yaşıyorsa Bunları hepsi sebepleri dinimizde bular. Yani biz kendimizden bir şey getirmiyoruz. Bunu İslam alimleri her şeyi kitaplarımızda, eğitim kitaplarımızda, tefsirde olsun, fıkıhta olsun, hepsi bunlar var. Sadece bize düşen görev bunları toparladık bir araya elimizden geldiği kadar başlık attık. Onları inşallah şey yapacağız. Eee zikredeceğiz. Ondan sonra altlarını da elimizden geldikçe açıklayacağız. Şimdi biz geçen derste en önemli mesele dedik ki mutlu bir hayat için ister mutlu bir evlilik, ister mutlu bir kardeşlik, ister mutlu bir aile, ister mutlu bir iş yeri için üç tane olmasa olmaz şartları var. Olar neler iyidir? Birinci, sevgi. Seveceksin ister eşini, ister babanı, ister kardeşini, ister arkadaşını. Bu sevgi olmadıkça mutluluk olmaz. Çünkü mutluluk çıkar üzerine olsa ne kadar çıkar o kadar güzel hayat. Ondan sonra ne olur kesilir. Onun için sevgi olacaktır. Karşı tarafı seveceksin. Sevsen mutluluk devam eder. İkinci bu sevgi, bu sevgi uzantısı devam etsin. Düşmanın Engelini uğramasın. Ne lazım buna? İkinci basamak, 2. şart. O da nedir? Diyalog. Diyalog nedir? Karşı taraftan devamlı alışveriş edeceksin. Fıkhını bunun bileceksin. Yani diyalog kuracaksın. İki taraf birbiriyle konuşa konuşa anlaşır. Bunu da iyi fıkhını bildik. Bu sefer 3. şart geliyor orada. O da olmasa olmazdır. Hayatın her şeyinde bu şart olmasa olmazdır. O da nedir? Fedacarlıktır fedakar olacaksın. Bu üçünü bildin. Fedakarlık da evet kolaydır. Dilde söylüyoruz bunu. Ama bunu bunu yazıya dökmek bir maharet ister. Daha fazla mahareti de ister? Bunu pratiğe dökeceksin. Pratikte yaşamak bunu çok zordur. Evet bunu kitaplarda okuyoruz. Tarihte de duyuyoruz ama bunu yaşarken yaşama döktün. Kendi nefsinde zorluk çekiyorsun. Bu üçünü bildikten sonra mutlu bir evlilik devam etmek için iki şey var dedik. Birincisi bu evliliğin müşkületleri nelerdir? Nerede arızalar var? olara tespit etmemiz lazım. Onları tespit etmemiz lazım. Tespit ettikten sonra bunun ilacı nedir? İlacını da alacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Uygulamaya koyacağız. Bu nedir? Bu birinci şey adımdır. İkinci adım cücülü olacaksın. İrade sahibi olacaksın. Bir şeyi hedefledin bunu yapacaksın. Yok diyeceksin tereddüt ediyorsun. Ha? Korkmayacaksın. İrade azimet sahibi olacaksın. Fe izâ azemte fetevekkel Eğer azimet ettin Allah'a tevekkür Üçüncüsü de işte nedir? Aynen bu ayetin anlamıdır. O da nedir? ala <gülüyor> Allah üçüncüsü her şeyimizi Allahü Teala'ya bağlayacağız, her şeyimizi Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Bu üç meseleni biz ortaya getirdik, ortaya koyduk bunu, üçünde adımı attık. Biz mutlu bir hayatı inşallah içinde oluruz. Allah Teala onu ona da onu bize nesiveder. Mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik. Dedik ki evlilik Mukaddes bir bakhtır. İslam'da evlilik bir ibadettir. Onun için bu ibadeti bizim baş düşmanımız ne yapar? Her zaman bozmak zorundadır. Adamın metodu budur. Adamın itikadı budur. İblis bizim düşmanımızdır. Onun etba'ı şayatînil cin vel ins. İns ve cin şeytanları bizim düşmanlarımızdır. Bunu ortaya koymak için inancılarını ortaya koymak için bütün yolları denerler. Bizim üzerimizde denerler bunlar. Hiç taviz vermezler. Gece gündüz çalışırlar. Yan gelip yatmıyorlar. Zavallı olan kimdir? Adem oğludur. Adem oğluda da zavallı olan kimdir? Allah nasip etmiş ona. İslam toplumunda doğmuş, İslam toplumunda yaşıyor ama İslam dinini bilmiyor. Daha bir o tarafı İslam dinini biliyor, düşmanının adımlarını, planlarını bilmiyor. Ne oluyor? Bu sefer düşman ona iş, işliyor. İstediğini götürüyor. Çünkü mutlu bir aile dedik Allah Teala Adam oğlunu yarattı cennette. Babamız Adam'i yarattı cennette. Eşini de kendisinden yarattı. Cennette mutlu bir aileydiler. İndiler yer üzerine şeytanın sebebiyle aynen mutluluk devam etti. Mutluluk zayıf oldukça dedik ki Peygamberler geldiler onun güclü sebeplerini insanlara öğrettiler. Bu mutluluk nasıl devam edecektir? Hatta en son peygamber bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geldi bu paket tamamlandı. Bu paket elimizde var. Alimler de bunu güncel olarak ne yapıyorlar? Bize aktarıyorlar. Bir de Allah'ın rahmeti gereği o mutluluğu Allah Teala bize sadece teoride bırakmadı canlı olarak da ne verdi bize örnek kimi verdi bize işte da sizin için en güzel örnek var ne de var Paket örneği şeriat paketini sadece itikat değil sadece fıkıh değil sadece hayat değil adenzeye her İslam'ın her şeyinde ne var bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnektir bize mutlu bir evlilikte imamımız, mürcidimiz, kudvetimiz şeyhimiz kimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun peşinde gideceğiz. Bakarız o nasıl yaşıyordu. Nasıl bir evliliği var. Nasıl bir hayatı vardır. Hepsi sünnet kitaplarında, fıkıh kitaplarında bizim için aktarılmıştır, gelmiştir. Sorun var mı? Yoktur. Sorun nerededir? Sorun biz yen okumuyoruz. Rasulumuzu örnek almıyoruz kendimize. Yen de biliyoruz, uygulamıyoruz. Ne oluyor ondan sonra? Müşkületler. Biz dedik ki mutlu bir evlilik için evlenmeden önce geçen ders yaptığımız adımlar. Dokuz tane on tane sebebe sarılmamız lazım. Şimdi biz mutlu bir evlilik kurduk. Geçen gün burada iki tane çiçeğimiz vardı. bugün gün yavrular doldu bak. Bunlar da geldi üzerine. Çiçeklerin üzerine. Bugün evlilik kuruldu. Şimdi damatla gelin Düğün gününde mutlu günlerdir. Neden en mutlu günleridir? Çünkü bu mukaddes bir bağdır. Bu gayrimüslimde de öyledir. Her çeş şey bakıyorsun damat ne bakıyor? Celin de bakıyor her çeş şey o günde ailede onlar için koşturuyorlar. Arabalarını bezetiyorlar, evlerini bezetiyorlar. Her çeş şey süslenmiş, püslenmiş, gelmiştir nedir? Filanla filan evleniyor. Çok mutlular. Yani tavan yapmış saadet oları için. İşte yeni yuva kuracaklar. E bu mutluluk devam etmek için en birinci sebep nedir? Bir, devam etmek için en önemli meselemiz nedir? Düşmanımızın planlarını bileceğiz. Düşman bizi bırakmaz. Muhakkak bir işi bozacaktır. Çünkü bu mutluluk cennetin yoludur. Bu ev, bu İslam'a göre bırakılan bir yuva cennetin yoludur. Sırat müstakim üzerinedir? Birinci adımdır. Mutlu bir ailen oldu İslam'a göre. Ne oldu? Yerde küçük cenneti kurdun. Yerde cennete girmeyen alimler diyorlar. Bu dünyada cennete girmeyen o bir dünyada cennete giremez. İmkanı yoktu. Burada cennetini kuracaksın. Ailende. Nasıl kuracaksın? Hiç gördüğünüz bir devlet yöneticisi halkıyla ziddir. Ha? Mutlu bir devlet olsun. Gördük işte. Arap aleminde 40-50 sene sürdü bile. Hepsin oldu, teker teker halk ayaklandı, çöktüler hepsi. Neden? Çünkü ters. Ama hangi devlet, hangi kral, hangi yönetici halkıydan iç içedir, o devamlı devam ederdi. İşte İslam 1300 seneden fazla hükmünü böyle sürdürmüştü. E sen de evde nesin? Devlet başkanısın. Sağ bakanın kimdir? Hanımındır. Çocukların da nedir senin? Halkındır. Bunlara nasıl adaletli İslam devletini kuracaksın? O İslam devleti işte senin yuvandır. Orada yaşaman lazım. Bunu şeytan bırakmaz işte. Seni sürükler nereye? Ha? Müşkületlere sebepler alır sana. Hatta bu bozulsun, yuvan bozulsun. Bunu ile meşgul olarsın. Bu tuttuğun yol oturduğun ray sırat ı müstakim seni cennetin kapısına götürmez. Şeytanın hedefi budur ve bu hedefinde iyi çalışır. Biz ne yaparız? Sınıfta kalırız. Sınıfta kalmamak için arkadaşlar işte bu sebepler alacağız. Bu sebepler de asıl da şeytanın planleridir. Biz bunu zıt kullanıyoruz. Tersine kullanıyoruz. Bak bize çocuk aşı yaparlar okullarda. Hepimiz yapmışız. O aşı nedir? Asıl da her hastalığın mikrobudur. Aşılıyorlar bizi. Ama nedir? Zayıf mikrobunu getirirler aşırlar. Bedeniniz, ak yuvarlaklar öğrenir o mikroba. Bu sefer ciddi muhakem saldıran da bize Biz Bizde bu şeytanın adımları var. Allah teala diyor ki, şeytanın adımlarına dikkat edin. Sizi yıpralamasın. Biz de adımlarını, planlarını okuyacağız, öğreneceğiz. İşte bu sebeplere de sarılsak inşallah Celin e, düğün günü olduğu mutluluk, ha, kabire kadar cide Örnek, Rasulullah ashabı çeren bugün'e kadar dedelerimiz bile mutluydur hayatta. Bırak şimdi tarih bahsederiz. Ben dedemi görmüştüm çok mutluydur hayatta. Neden? Demek ki yaşıyorlar. Evet. Bu sebepler ben elim sebep çoktur. 10 tane de yapabilirsin, 50 tane de yapabilirsin, 100 tane yapabilirsin. Bazını 5-6 sebebi bir başlık altında toplayabilirsin, bazını da çok toplayabilirsin. Ben elimden geldikçe 35 tane sebep topladım burada. Aslında bu sebepler nedir? Şeytanın planlarıdır. Şeytanın planları çoktur. Allah Teala'ya söz verdi. Önden gelirim, arkadan gelirim, yandan gelirim, soldan gelirim, sağdan gelirim, üstten gelirim, her yerden gelirim olur. Bırakmam göz atçılar. Bütün yolu dener. Ben de 35 tane sebep aldım burada. İnşallah elimizden geldikçe bunları bir gün bu derse bitiririz. Kısa da olsa Başlıkları bile inan arkadaşlar, mutlu bir hayat kurabiliriz. Evet, birinci. Birinci sebep, tabii bu kadın erkek için geçerlidir bu sebepler Ama genelde erçek. Çünkü evin direği erçek olduğu için, dedik evin devleti erkektir, yöneticisi erkektir. Allah bu kivamını da, erçekliği de evde, hakimliği de kim vermiş erkeğe? Adet ürf vermemiştir. Allah Teala vermiştir. Onun için biz karşıyız femenist kadınlara. Ne diyorlar? Eşitlik. Bugündeki düzen karı kocaya eşitlik veriyor. Evet eşitlik Allah indinde, ibadette, ecirde aynıdır Ama görevde ayrıdır. Evin erçe evin otoritesi kimin elindedir? Erçeğin elindedir. Bunu Allah vermiştir. Kim buna itiraz ediyorsa bize itiraz etmesin. İslam dinine itiraz etsin. İslam dini Allah'ın dinidir. Gitsin Allah'a itiraz etsin. Edebilirse tabi. Ama biz sadece din aktarıyoruz. Gelip bizimle tartışmasın da. Biz bu tartışmaya da açık Kapalıyız. Neden kapalıyız? Yani bu bizim ürünlerimiz değil. İştihadımız değil ki eksik yanlış kabul eder. Biz Allah'ın dinini uyguluyoruz. Biz o kaderdir. Onun için feminist kadınlar var ise bunlar için biz bir şey demiyoruz. Yani dersimizi de dinleseler bunları işlemez. Biz Allah'a ve gününe inanan müminler için bu dersi yapıyoruz. Ama biraz dindar da olmasa, adaleti var ise biz dediğimiz hayat tecrübelerinden de çok şeyler var burada. İnşallah o da faydalı olur. Birinci mesele, birinci sebep Allah ne kısmet etmişse sana onu razı olacaksın. Bu birinci sebeptir. Bu kadın erkek içinde geçerlidir. Allah Subhanahu ve teala sana bir koca vermişse kadına, yen erçeğe bir kadın vermişse bilsin ki bu levh-i mahfuzda onun için yazılmıştır. Anlatabildim mi? Dünya yaratılmadan önce o onun kısmetidir. Bunu değiştiremez. Bunu şükredeceksin, sabredeceksin. Anlatabildim mi? Bu kısmet çok mühimdir. Çok önemlidir. Çünkü sen kısmetini Şük etmedikçe ne olur sonu gelmez. Yani dünyada kadın çoktur. Hepsine baksan ne olursun yorulursun. Ama ne yaparsın? Allah sana ne kısmet etmişse ona kanaat getirsin. Ama şeytanın planı nedir? Bu kanaati koydurmaz sana. Onun için ne derse sene git bak filan kadın böyledir. filanın saç öyledir, filanın gürüşü öyledir, filanın böyledir, filanın ahlakı böyledir. Benim Allah kısmet etmişse bana bu eşi bu eşe razı olacağım bu kadere imanın nedir şartıdır kadere iman imanın bir şartıdır Allah'a imanın bir şartıdır ne kadere iman e bu kaderimizde var ise buna iman edeceğiz Allah ne vermişse bize onu şükredeceğiz çünkü sen o kadını buhşetsen yani o arçayı buhşetsen bu sene sadece hasret nedamet getirir başka bir şey getirmez Allah Teala sana bir kısmet vermişse şükredeceksin böyle. Evet. Bil ki Allah Teala bunu bu kadını senin için yaratmış, bu erkeği de senin için yaratmıştı. Bu birinci sebeptir. Bunu ettiğimiz için bak şimdi alimler yani mümin insan bunu bil, bil, bilmesi lazım. Bir tane alim varmış Nisaborli Abi Osman'ın Nisabori üç alimlerdenmiş. Geldi Telebeleri dediler, hocam dediler. Bir şey öğrenmek istiyorlar hocalarından senin en güzel emelin nedir ki Allah'a onunla yakın düşüyorsun, vesile kılıyorsun onu. Dedi benim en güzel emelim, arzu ederim Allah beni affetsin, eşimdir. Nasıl? Dedi ben cenz yeni kalkıyordum. Ailemde çok bana her çeşit kız vermeye Ben de naz ediyordum, evlenmiyordum. Diyor ki bir gün bir kadın geldi yanıma ey abi Osman dedi, benimle evlenir misin, beni alır mısın? Ben de dedim ne için dedi ben fakirim ihtiyacım var kocaya tamam dedi alırım seni babasını çağırdım babası da çok fakiridir diyor mehir verdim anlaştık evlendim onunla diyor kadını görmemişim kapalı peçeli gelmiş kadın diyor ki geldim girdim kadın üzerine gece açtım yüzünü gözü şaşı. kalktı su getirsin benim için bir ayağı topar kadın onu içeri gelmiş, bakmış bu adam Salih'tir, evlen benimle demiş. Yoksa ben kimse benimle evlenmez. Dür 15 sene sabrettim. 15 sene mutlu bir hayat yaşadım buna sabrettim. Mutlu bir hayat nedir yani? Adam istediği olmamış bak. Ailemde diyor çok kızları vardır ama ben neden, Allah razı. Olsun. 15 sene sabrettim. Allah acelini getirdi, vefat etti o. Ama çok mutluydur benim. Ben en yakın düştüğüm Allah'a bu ibadet. Gördünüz mü? Ebu Osman Nisabori büyük alimlerdendir. İşte bunlar bizim için örnek olması Şükredeceğiz kısmetimize. Bizim bir arkadaşımız var. Irak-İran savaşında davacıdır. Gitler o zaman İran'da yaşıyorlar, Kanta yaşıyorlar. Irak savaşından kaçtılar. Adam evlenmiyordu. Böyle zamanı yoktur. Hep davatçıdır. Bir arkadaş geldi dedi benim baldızım var, bir ne evlensin, bunu sitretsin. Gurbette, kampta kalmış böyle ortada. Bu diye demiş, ben evlenirim onunla. Madem bir musulman kadını kurtarmak var, evlenirim onunla. Demiş, gel gör, yok görmeye ne gerek var demiş. Müslümandır, imanlıdır, ben onunla evleniyorum. Diyor, cirdim üzerine ar bizim arkadaşımızdır. Arkadaş. O benim için bahsediyor. Cirdim üzerine diyor, yüzünü açtım, baktım diyor, allah Teala her şeye bir camal vermiş, bunu camaldan mahrum etmiştir. Hiçbir camalı yoktur yani. Ama ahlak camalı diyor hat safadır. Ahlak zamanı yüzünün camalını örtmüştür diyor. Bana diyor ben kadın yüzünü açtıktan sonra demiş bana pişman olmadım beni gördüğünde yok deyip ne pişman oldum. Ben senin ben seni evlenmedim senin için. Ben Allah rızası için evlendim seni kurtarın diye. Ceresi Allah'a kalın. O çok mutlu yaşadılar. Tutuldular, işkence yediler. Ne kadar ecr oldu ondan sonra o kadın onu çiteneyle evlendirdi. Anlatabildim mi? Dedi sen sabrettin, çitene onu kadının evlendirdi. Yani demek ki kaza kadere boyun eğmektir. Onun için birinci sebep nedir? Allah Subhanehu Teala ne vermişse bize ona şükür edeceğiz. İkinci sebep akıl hikmet sahibi olacaksın. Her musulman hakiki musulman ise akıl hikmet sahibi olacaktı. Sen evlendin, inan ki yok. senin evlendiğin kadın olsa, yani kadının erkek olsa, ne kadar akli selim olsa, senin aklın selim değilse o mutluluk gider mi? Gitmez. Onun için erkek adam her zaman akıl hikmetle içisini bir arada tutması lazım. Aklın olacak, akıl nedir? Akıl yani her şeyi, hayat tecrübesinden her şeyi yerli yerinde oturtacaksın. Hikmet nedir? İşte yerli yerinde oturtmaktır. Her meseleyi hikmetle karşılayacaksın. Allah sadece senin bir şahsiyetin olsa, akıl mantık haricinde ne kadar sen paran olsa, ne kadar akıl bir kadınla, zeki bir kadınla evlensen, onun da bir sabrı var, bir sinir var, bozulur. Onun için alimler diyorlar ki, sen önce akıl hiçmet sahibi olsan karşındaki eşin, ister erkek ister kadın mecburdur onu on ilan çözüm edeceksin. Yani akıldan hiçmetçisi bir araya geldi ilanı delikten çıkarır. Yani bunların önünde hiçbir şey durmaz. Onun için insan hatani kendisinde görmesi lazım. Eğer bir hata var ise evlilikte. Sen akıldan hiçmetlen bütün meseleleri, müşkület, evlilik müşkületini çözsen senin inşallah şeytan o eve giremez. Evet üçüncü mesele, diyor ki alimler hem eğitimciler yani her zaman karı koca ikisi sevgiyi tezelemeleri lazım. Mutlu hayat olmak için sevgiyi tezelenmesi lazım. Her kocanın arasında sevgi nasıl tezelenir? Çünkü sevgi, dedik ki damat gelinlik günü nasılıysa böyle devam etmez. Muhakkak neye uğrar? Zofa uğrar. Sen bunu tazeledikçe sevgiyi ne olursun? Ha? Sevgiyi tazeledikçe ne olursun? Sevgi ne olur? Canlanır. Aynen bir bitki gibidir. Nasıl suyunu verirsin, güneşe verirsin, havalandırırsın, tezelersin. Yoksa bitkiyi evet çok canlıdır. Odaya bıraktan onu ne olur? Solmaya mecburdur. Onu, zama, suyunu zamanında vereceksin. Havasını zamanında vereceksin. Işığını zamanında vereceksin. Her şeyi zamanında vereceksin. Sevgini de tazelenmek nedir? Mutlu bir hayatın şartıdır. Bunun da birçok yolları var. O da nedir? Dedik ki diğer şartlara de döner. Akıl hikmete döner. Bununla devamlı sen sevgini tazeleyeceksin. Sevgi tezelenmekte nasıl olur? Bunu her çeşit bilir yolları. Bütün sebeplere sarılacaksın. Şimdi bundan sonra gelen sebepler de ortada var inşallah sevgi sebeb tezelenmek sebebi. Dördüncü mesele, alimler diyorlar ki, eğitimciler bil ki bunu iyi bilmen lazım. Sen hanımın değilsin, hanım da bilsin ki kocan senin şahsiyetin değil. Her çeşin ayrı ayrı bir şahsiyeti var. Bunu bilmemiz lazım. Yani erkek bilsin, karşısında kadını aynen şahsiyet değil. Onun ayrı bir şahsiyeti var, bunun bir ayrı bir şahsiyeti var. Bunu bilmedikçe ne olur? Müşkület çözülmez. Ev mutluluk devam etmez, eve ihtilaf girer. O zaman bunun ihtilafına çözer? İhtilafı çözer ki sen karşı tarafı... He? şahsiyetini, şahsiyetine varlığını itiraf edeceksin. On, O nasıl oluyor? Yani karşı taraf sen değilsin. Sen de karşı taraf değilsin. Her çeşin kendi müstakil neyi var? Şahsiyeti var. Onun için sen evde eşinin şeyini bileceksin, şahsiyetini bileceksin. Okuyacaksın, araştıracaksın. Ne sever, ne sevmez, nasıl olur, nasıl olmaz, girişleri nedir? Bunu bileceksin. Gerçekten asılda zamanla bunları bilsek ne olur? Çi şahsiyet birbirine yakın olur. Mecburdur. Çi tane sevgiyle beslene beslene hayat sürerken çisi birbirine öyle olur ki yak para olurlar. Bir parça olurlar. Ama ne kadar bir parça olsalar çi insan aynen değil. Bunu bilmemiz lazım. İki insan hiçbir zaman aynen değil. Ayrı ayrı şahsiyetlerle. Evet. Beşinci sebep nedir? Aranızda bir ihtilaf oldu. Eyüp sana bakıyorum. Bir şey soracağım. Aranızda bir ihtilaf oldu. O ihtilaf nedir? Deme ki dünyanın sonu geldi bu ihtilafla. Anlatabildim. Aranızda bir ihtilaf oldu. Deme ki dünyanın sonudur bu. Olabilir. İnsanlık halidir. Öyle ihtilaf olur ki Belki küsmeye gelir, belki küfre düşer. İnsan küfür yapar, yani karşı tarafı gönlünü kılar. Ama zennetme bu dünyanın sonudur. Olur, insanlık halidir. Ne kadar şiddetli ihtilaf olsa aranızda, anlatabildim, bu dünyanın sonu değil, evliliğin sonu da değil. Muhakkak bunun bir çözümü var. Hemen karamsal tablo çizmeyeceksin. Ne yapacaksın? Yola devam diyeceksin, bunun çözümünü bulacaksın. Hiç deme bu. Ben evet karının gönlünü kırdım. Onun babasına küfür ettim, yani Kendisine bir laf dedim. yani El kaldırdım. Artık bitti. Hayır bitmedi. Bunun dönüş noktası var. Kara tablo çizmemek lazım. Nedir? Her zaman bu normaldir. İnsanın halinde bu olur. Bak devletler birbirleriyle kavga ediyorlar. Kan dökülüyor. Aşiretler ondan sonra barış oluyor. Bir de karı koca nedir? Kişsi bir, bir yuvada oldukları için bir çat altında olabilir. Bu kişinin arasındadır. Üçüncü kişiyi ne kadar görmedikçe bu kendi aranızdaysa bu çözüm çok kolay çözülür. İnşallah. Şeytan gelirine diyersene bunu büyütür. O zaman ne yaparsın? Karamsal tablo düzersin. Umitsizliğe kapırsın. Şey bozulur. Evet. Altıncı. Altıncı evde ihtilaf olurken her zaman hassas konulardan uzak duracaksın yani karı koca birbirinin arasında hassas konu var iken oladan uzak durmak lazım yani biliyorsun sen hanımın filan akrabanın adını getirmekten hoşlanmıyor yani hanım biliyor bey filan meselenin e, lafından hoşlanmıyor bunun üzerinde durmak nedir abestir şeytanın bir noktasıdır sen ne için olmuşsun Kadın olmuş kocasını razı etsin, koca olmuş bu eva mutluluk getirsin. Demek ki sizsiz birbirini idare edecektir. Onun için elimizden geldikçe ne yapacağız? Müşkületli konuları ortadan kaldıracağız. Yani ben biliyorum hanımının day, dayısı var, dayısı hak etmiş onun mesela bir şey üzerine konuşalım. Ne gerek var oturup kalktım dayın böyle, ya bu adam bu dayın çok böyle yaptı. Bunlara gerek yoktur. Şeytanın yoludur. Ne zaman bir münasebet oldu, mesele yatırıldı masaya, o zaman ayrıdır konuşmak ama bazı insanlar var, öyledir böyle. Sanki hanımın ezmek istiyor, karşı tarafın ne yapar? Hep böyle şeyden. Yani de kadın erkeği ezmek istiyor, işte annem böyledir, babam böyle bu kardeşin öyledir. Bu konuları her zaman uzak durmak nedir? Güzeldir. Şeytanın planlerini bozan şeylerdendir. Yedinci mesele alimler diyorlar ki, Özellikle kadın. Kadın evde bir fiçir verdi. Her şeye hemen olmaz demeyeceksin. Yani kadına evde hürriyet vereceksin. Özellikle erkekler. Neden? Kahve kültüründen gelmişler ya. Evde ben tarzının her şey benim sözümdedir. Yok öyle bir şey yoktur İslamiyette. Her zaman evde hanımına söylemek görüş hakkı ver. Tanı ona. Yende İstişare tanır. Benim bir hocam var Şeyh Nasır Meşhur hocadır. Diyor ki Evde ben alıştırmışım çocuklarımı ha? Çocukluktan bile Bir iki üç yaşından bile Otururuz bir evde bir mesele oldu Otururuz gelin toplantı var Aile toplantısı. Biz bücüm Çarşıya gidelim mi gitmeyelim mi? Öğretiyor Her şey kendi reyini versin e, Eğitim böyle olur işte Alimlerimiz böyledir işte onun için sen hanıma, evde senin ortağındır ya, kolundur Onun için evde ne vereceksin hanıma? Her zaman görüş şeyi vereceksin. Ha beğenmezsin, olabilir görüşünü beğenmiyorsun. Ama bırak hürriyetiyle hürriyet görüşünü söylesin, ondan sonra söylesin, bitirdikten sonra sen kendi görüşünü dersin, onu ikna edersin. O ayrı meseledir. Ama hanımı her zaman öğret kendi görüşünü versin. O zaman ne hisseder karşında hanım? E bu evde onun da bir mayası var, onun da bir tuzu var, onun da bir emeği var, onun da bir ama hissetsin çöle gibidir o zaman onu olur? O kadın da sana mutluluk veremez. İmkanı yoktur. E bu kadın için de geçerlidir. Her zaman yani hatta tabi caiz ise yani ihtiyacını görmeye gitmekte kocasından izin alması nedir? Mükemmelliktir. Her şeyde desek hocam böyle yapalım. Zaten adam sana vermiş. Serbest. Serbestsin yapabilirsin. Sen babanın evine gidebilirsin. E, çarşıya çıkabilirsin. Ama ne olur? Beyim ben gideceğim babam diye. Ne diyorsun? E bu ne yapar? Karşı tarafın gönlünde bir şey yapar. İşte bunu şeytan yaptırmaz. Sen de bunu yapacaksın şeytanın zıddına. Ki bu mutluluk devam etsin. Evet. Sekizinci mesele, çok önemli meseledir. Özellikle erkekler için. O da nedir? allah Teala, allah Teala kıvamını, erçekliği, evde otoriteni içime vermiştir? Dedik, erkeğe vermiştir. Ama bu değil ki sen evde ne olacaksın? Bir diktatör olacaksın. Yani evde bir firan olacaksın. Benim dediğim dediktir. Bu değil. Bu, Mesuliyettir asıl da. Hepiniz çobansınız, her çobanda sürüsünden mesuldür. Bu mesuliyettir. Ama bu değil ki sana Allah Teala hürriyet vermiş, ben dedim kadın bu kahva kültürüdür. Benim dediğim dediktir bu kahva kültürüdür. İslam'da bu yoktur. İslam'da ne var? İslam'da evet erçeklik eve verilmiş çünkü erçek yapılmış fizik olarak evi savunsun, Eve ekmeğin getirsin, kadın doğulmuş, evde bu evi çocuk doğursun, evi temizlesin, evin evin bir, ev dedik nedir? Bir okuldur, o okulun da müdürüdür kadın. Çizsi birbirini tamamlar. Eğer çizsi birbirini tamamlamasa olmaz. Ama bu değil ki, seni evde allah Teala bu gücü vermiş, sen sopayı tutmuşsun elinde, benim dediğim deliktir. Bu kültür yoktur. Bu kahve kültürü İslamiyet'te yoktur. Bu cahiliyet kültürüdür. İslam gelmiş bunu yok etsin. Onun için mana dikkat etmek lazım. Biz evde tam tersine ılımlı olacağız. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derste dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde bile kendi işini eliyle yapıyordu. Bu dünyanın efendisidir. Kendisi teşri kurucudur. Yani şeriatı kendisi getirmiş bak ne kadar ılımlı bir everceymiş. İşte bizim için örnek odur. Evet. Dokuzuncu alimler diyorlar ki eşler birbirlerinin tabiatini bilmesi lazım. Yani şeyini e, karakterini, kimliğini bilmesi lazım. Yani nedir? Karşı taraf nedir? Kadın eşini bilmesi lazım. Koca da karısını bilmesi lazım. Okuması lazım. Ne sever, ne sevmez, neyden hoşlanır, neden hoşlanmaz. Anlatabildim mi? Senin görevin karşı tarafı idare etmektir. Zaten yoktur bir hayatta iki tane devam etsin birbirini idare etmeden. Biz ne dedik? Diyalog olacak. Bir de fedakarlık olacak, bir de sevgi olacak. Bu üçü bir arada olmasa hiçbir zaman mutlu bir evlilik hiçbir şekilde ne olur? Olmaz. Onun için karakterini bileceksin. Ona göre sen tahammül edeceksin. Yani biliyorsun hanımın meselen mavi renkten hoşlanmaz. Gidip sen de mahsus mavi bir şey alırsın, eve koyarsın. Ha? Bu ne oldu? Yani sen düşmana diyorsun, gel al sene mezeme. Atabildim? Yani her zaman çiteret birbirini idare edecektir. Yok ben idare etmeden istiyorum hanım dört dörtlük benim olsun. Bak o bir şerttene dedik. Sen hanımın değilsin şahsiyetin, onun şahsiyeti senin şahsiyetin değil. Eğer istersen dört dörtlük senin gibi olsun, o zaman bekle cennette var. Cennet amelini, işte ehlini, o zaman cennet ameli, ehlinin de ameli nedir budur. Cennette istediğin gibi bir şey var, dört dörtlük. Burada yoktur. Burada fedakarlık yapmasan dört dörtlük olmak. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla ne kadar fedakarlık yapıyordu. Ne kadar onların hatalarına sabrediyordu. Ne kadar onların bazen şiddetlerine sabrediyordu. Onları kırmıyordu. Ne için? Çünkü toplumsal hayat böyle oluşur, böyle devam eder. Onuncu, ister kadın, ister erkek ne yapması lazım? Her zaman kendisini hissetsin mutluluktadır. Hissetsin karşı taraftan razıdır. Yok kendi ben mutlu değilim. Ben mutluluk olmaz imkanı yoktur. Her zaman desin evet ben mutluyum. Ben karşı ev, evimden razıyım. Çünkü şeytan gelir küçük meselelerden büyücü yapar. Deme ki karemsal tablocizma her zaman de ben mutluyum. Niye mutlu olmayayım? Niye mutluluk evimde olmasın? Olabilir. Sen her zaman buna adım atacaksın. Mutluluk için bir atım, adım atacaksın. Olmayacaksın kara, ta kara tablocizenlerden Ha, işte benim hanım her zaman eksik yapar, böyledir, böyledir, güzel değil, elbisesi böyledir, o diyermenin benim mi? yok her zaman sen mutlu bir şey çiz, böyle gel Allah niyetine göre verir. Evet, on birinci mesele, kadın erkek, özellikle erkekler için geçerlidir bu. Ne dedik birinci şey mesele nedir dedik kaderine razı geleceksin. On birinci mesele nedir, sen zennetme, bütün hanımlar senin hanımdan daha iyidir. Bu şeytanın erkekler için en büyük planidir. Ne zennettirir? Kadını görersin uzaktan, zennedersin bu kadın çok güzeldir, bu kadın böyle daha iyidir, benim hanım böyledir, benim... Zennedersin bu böyledir. Asıl da öyle değil. Öyle değil. Senin olan hanımın dünyada en güzel hanımdır senin için. Bunu böyle kanaate varmadıkça... He? Sen mutlu olamazsın. Gene bunun fıkkını bileceksin. Buna ne derdiler? Fıkh el-mevjud elindeki elindeki malın her neyse, neyin fıkkını bileceksin. Mesela benim bir arabam var. Çok mütevazi bir arabadır. Ne derim? ben kendi kanaat ettirmesem dünyanın en güzel arabası, en iyi arabası benim arabamdır. O zaman ne olurum? Ben en iyi mutlu olurum o arabayla. Neden mutlu olursun? Çünkü arabaların üstüne baksan lüksüne sonu gelmez. Ta öyle yetişir ki, bazı devlet başkanları o arabalara minemiyorlar. O kader sonu gelmez. Ama sen desen kanaate varsan bu araba en benim arabamdır. Bu mevcudun fıkhını bilmektir. Işte. E hanımda da yani de kadın da erçeğe bu benim en güzel dünyanın erçeğidir. Yani en güzel dünyanın kadındır benim için. Bunun fıkhını bileceksin bu kanaate varacaksın. Bir de şeytan gelir ki, sana der ki, işte bu kadın nedir? Güzeldir. Hele özellikle bugün de hepimizin evinde şeytanın en büyük aleti var, sağ olsun bu konuda. Nedir o da? Televizyondur. E bu spikerler çıkıyor, bu kanat e, haber verenler çıkıyor. E, so, son e, derece e, süslenmişler, blajiktorlarla, lambalarla, süslerden. Ne diyorsun? Bakıyorsun ağzın sulanıyor. Aa çeşke benim de karım böyle olsaydı. Dönüyorsun karına bakıyorsun. Mutfaktan çıkmış. E, yırplanmış. Yahu bu ne olur? Bitmez. Bunun sonu eydi Tamam o spikeri getirdik seni evlendirdik. Ne oldu ondan sonra? Daha bir spiker görürsün. Daha güzel. Çeşke o diyelisiydi ana. Sonu gelmez mi? Onun için mevcide şükredeceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok acayip bir enteresan olay yaşıyor. Bir Resulullah oturmuş camide hemen kalkıp gidip evine giriyor. Ondan sonra bir müddet çora çıkıyor. üsakalından sular damlıyor. Ya Resulullah ne oldu? Diyor bir kadın gördüm. Şeytan kadın kılıfında size gelir. Gördünüz gidin. Ev, o kadında olduğu evdekinde de var. Gidin evdekine ihtiyacınızı giderin. Şeytanın da tuzağı bozulur. Hatta bir rivayette İmam Müslim'de bir diyor ki bir denenizi bir kadını beğendiniz. Kalbinize beğenisi düştü. Aslında kadının ne beğenisi var için? Hiç ayet. Sevgi, aşık bunlar hiç Kadın erkek kadının bir şey beğenir. Bakar, aa çeşke bu benim olsaydı ben bununla evlenseydim, yani ilişkiyle bulunsaydım. Başka da iyi var erçeğin. Onun için Resulullah aynı bunu açıklıyor. Bak diyor bir be beğenilsi kal kalbine düştü. Evet diyebilirsin ya ben bunun sevgisi kalbine düştü. Cık, sevgi değil aşkı düştü kalbine. Aşık cinsel ilişkiyle bağlıdır. Hadisin sonu açıklıyor Resulullah'ın dediğini. Bak burası hadis Müslim'dedir. Ne diyor? Git, git bir, denen, bir kadının aşkı düştü kalbine. Gitsin eve evdeciyle ilişkiye girsin. O onun nefsinden giderir. Adis Müslüm'dedir bak. Ben özellikle bahrizi getirdim. Neden? Çünkü bugün de erkeklerin en büyük fitnesi budur. Onun için biz ne yapacağız? Önce Allah'ın emrinin dediğimiz gözümüzü hazır basar yapacağız. Gözümüzü indireceğiz. Kadınlara bakmayacağız. E, e işte budur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ilaç budur. Onun için elinde kadı, hanımın neyse şükredeceksin. Dünyanın en güzel hanım benim hanımımdır. Ve bil fiil sen burada şükretsen cennette dünyanın en güzel hanımı olur senin için. Ama sen gözün burada solda baksa iki, iki işten de olursun. Ha? Hem buradaki hanımın saadetinden olsun hem o dünyada mahrum kalırsın. Evet. 13 sebep Diyor ki cizli ayıpleri arama. Ne kadın ne erkek cizli ayıpleri aramaz. Yani hanımın bir hata yapabilir. yen takip edersin. Bu ne yapıyor? Benden sonra ne diyor? Bunu aramamak lazım. Bu her şeyde geçerlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Maviye dedi ki insanların cizli avratını takip etme. Yani yarın bir gün hüküm geçse eline ey Maviye dedi. İnsanları gözetleme dedi. Bu insanları ifsad edersin. Yani ben yöneticiyim gidip insanların evinde duvarın arkasında ne konuşuyorlar? Bunu dinlesem kimse sen, kimse kimseden razı değil. Onun için ne olur? Müşkület olur. Ama ne zaman birden önünde konuşsa ona ederim. Onun için sen de hanımının, yende yani evdeci eşinin şeyini dinleme, gizli etme ne konuşur? Sen önünde bak, onu da araştırma her şeyi. Araştırsan ne olur? Şeytanın kapsına ne ana açarsın bir yol açarsın. 13. mesele diyor ki hanımını mutlu et mutlu olursun. Bu nasıldır? Ne dedi? Mendakka dukka. Kazana koysan çepçene o gelir. Sen hanımını mutlu etsen evde hanım da seni mutlu eder, mecburdur. Yani bir erkeğin aklı olsa, yani bir hanımının hanımın aklı olsa evde kocasını razı eder, mutlu eder. Koca da onu mecburdur razı eder. Bir erkeğinde aklı olsa hanımını üzmez ki eve huzursuzluk gelmesin. Anlaşıldı mı? Onun için ne mesele önemlidir? Önemli olan sen kazanına koysan çepçene o gelir. Ben istiyorsam mutlu olayım, mutlu yaşayayım o zaman hanımımı mutlu edeceğim. Mutlu etmenin de yolları nedir? Bin bir çeşit yolları var. Bunları hepsini ne yapacaksın? Ortaya koyacaksın, sebeplerini Arayacaksın. Alimler diyorlar, hanımı mutlu etmek asıl da bu tek başına bir ders olması lazım. Çünkü hepimizin özellikle Türk erçeğinin sonra İslam aleminde erçeğin, yanında Doğulların bizim Batılılar değil, Doğulların erçeğinde bu konuda zuhfumuz var. Biz ne dedik? Kahve kültürü bizim yapımıza hakimdi. Halbuki kahve kültürü cahiliyet kültürüdür. İslam bunu gelmiş yok etmiyor. Hanımı mutlu etmek için alimler bir kat sebep demişler. Sebep çoktur ama ben birkaç tanesini topladım. Birincisi diyor ki hanıma her şeyde istişare et. Her şeyde istişare et. Hanım ben çıkacağım evden ne diyorsun? Bir şey istiyorsun. Hanım gidelim bunu alalım. Bunu alırsan ne alalım? alalım? Her şeyde istişare et ona. Velev sen ona sözünü de yapmasan ama istişare et o görüşünü verdikten sonra onu ikna etmek kolaydır. Ama amru vakıya koysan onu ikna edemez. Sen bana dedim mi? Ben adam yerine koydun mu? Bir şey aldın getirdiniz sormadım ben Anlatabildim mi? İstişare. Çincisi alışverişte hanımla her zaman imişak davranacağız. Rasulullah ne dedi? Hanımları neye benzemiş? Cam şişeye benzetmiş. Rıfkan bil qawarid. Cam şişedir. Sen de cam şişeden nasıl alışveriş ediyorsun? Bak, kola şişelerini kaldırırken böyle kaldırabilirsin. Ama istikam bardakları, çay bardağını kaldırırken böyle yavaş kaldırsın. Birbirine değse bile kırılır. İşte hanımla da öyle tahammül edeceksin. Ne emir verdin, imşak vereceksin. İmşak vereceksin. Güzel tatlı dilden vereceksin. Hak, han, arvat, kadın bir çay getir bana. Demeyeceksin ya. Ya bir çay getirir misin? O güzel tatlı elinden bir çay getirir misin bana? Sen ne el edersin? Tam tersine şeytanı çatlatırsın. Şeytanı senin yuvandan ne yaparsın? Uzak tutarsın. Yani bir şey ekleyeceksin. Kahva kültürü olan nefsine yedirir mi ya? Onun için biz bundan uzak duracağız. Emir verirken emirde çok güzel üst, yük, yüksekten vermeyeceğiz. Askeri şeyden vermeyeceğiz. Otorite hükmü vermeyeceğiz. Vereceksin. Hatta bizim hocamız var derdir hanımına Anlatırdır bize. Derdi, derdim git bir çay getirmen için şeker bırakma. Parmağını sok çayın içine. <gülüyor> Anlatabildim mi? Ya bir hanım böyle duşa ne yapar seni? Canını feda der her şeyi. Bu hayatı hayat bu vakidir. E bu, bu. Sen ne zelal ettin? Hiçbir şey zerre etmedin. Tam tersi sen mutlu oldun. Bak mutluluğun yolu. Şeytan böyle alındı. O hanımı kızsan da başka zaman senden razı olur ya anlatabilirim. Neden biricimin var? Ama sen her zaman aynen yere vur vur vur artık iyi de yapsan sana inanmazlar. Evet. Bir de kadının her zaman istediğini yapacaksın. Elinden geldiği zaman her zaman istediklerini yap. Çünkü bir gün gelir imkanın olmaz o gün de sana sabreder. imkanım var maddi evinde ihtiyacını eksik etmem. Elbisesidir, evidir, eşyasıdır. Bir gün gelir yok olurum. Yokumdur, o zaman da bana sabreder. Kadın nedir? Ettir, kemiktir. İhsastır. Bir de nedir? Cam şüşedir. Resulullah'ın benzettiğine göre. Onun için ihsaslıdır, yani duygusaldır kadın. Onun için biz de bu duygusallığı ne yapacağız? Ortaya koyacağız. Bir de alimler diyorlar, her zaman evde yok, aşık suratlı olacaksın. Her zaman güler yüzlü olacaksın. Çünkü hanımlar bundan hoşlanır. Kadın dedikçe duygusaldır. Her zaman espirici olacaksın, çibar olacaksın, efendi olacaksın. Yani yok her zaman asuk suratlı bir hatada e, mayın patlatacaksın Yani gerek yoktur buna. Her zaman imşak olacaksın. Zaten kadınlar ne istiyorlar? Bunu istiyorlar, saadet istiyorlar. Yoktur bir hanım evinde saadet istemez. Yapısı illa o kadın isterse o şazdır. Ama bütün kadınlar gayrimüslim Müslüm'de öyledir. Her zaman evinde kadın saadet ister. Evet. Bir de alimler diyorlar her zaman evdekilere ne ayıracaksın? Zaman ayıracaksın. Bu çok önemli arkadaşlar. Birçok insan zaman ayırmıyor. Yeni işten meşguldür. İşte sabah işe çıkıyor. Akşam geliyor, yemeğini yür, düşüp yatıyor. Sen zaman ayıracaksın çoluk çocuğunu. Zaman ayırmadan olmaz. Onların da hakları var senin üzerine. Onun için hanzala biliyorsunuz geldi dedi hanzala nifak yaptı ya Resulallah. Ne için dedi senin yanındaycan biz cennetin koksun alıyoruz. Ama eve geliriz çoluk çocukumuzla oynuyoruz? Dedi sa'a ve sa'a ya handala. Biraz öyle biraz öyle her olmaz her zaman ibadet her zaman iş. Nefsin de hak var üzerine ibadetinin de hak var üzerine. Evet. Ondan sonra Hanıma her zaman sevgi, sevgi, sevgini bildireceksin. Kadınlar bundan hoşnut olurlar. Her zaman diyeceksin hanım ben seni seviyorum. Ne zarar etmişsin? Ve doğrudur eğer seviyorsan her zaman diyeceksin. Eğer sevmiyorsan ki olur sevmiyorsan hanımını ama mecbur yaşıyorsun yüzden sen ne zarar etmişsin desen seviyorum seni. Kendi mevcudu kurtarmak için bak Yalan haramdır. Ama üç yerde halaldır. Biri savaşta, ki ar adamın arasını buluşturmakta, üçüncü hanımına. Hanım da kocasına diyebilir seviyorum seni, sevmiyor onu ama ne yapsın? Kocasıdır, idare ediyor onuyla. Sadık Sadıktır ona ama sevmiyor onu ama iyi geçiniyor onuyla. Ne diyecek ona? Seviyorum seni. Onun için sevgini sabah akşam ilan et, ne zarar etmişsin? E sen o sevgini dedikçe hanım seni seviyorum, On olur, şarjlanır. Şarjlanır, o eve nasıl baş, bak, bak, bakar? Gözü gibi. O zaman o evde saadet devam eder. Bir de duygusallar ne sever arkadaşlar? Hediye. Hediyeleşmek çok güzel bir şeydir. Hediyeleşmek. Tehaddu tehabb. Resulullah diyor, size göstereyim mi sevginin yolunu birbirlerin birbirinize hediyeleşin. Hediyeleşmek önemli meseledir. Onun için her zaman hediye alabilirsin. Yani değil her zaman, her gün getirilen de. Müsabete'lerde hanımına ehdiye al. Velevçi basit olsa kadınlar hediyeyi sever. Ya bir çiçek olsa. Yolda geçiyorsun. Sağ olsun belediyeler bugün de çiçek ekiyorlar Ya bir çiçek kupart el, yoldan bedava. Eve dönerken elinde bir şey hanım bunu sana getirdim. Laladır. He? Ne oldu? Ama o evdeçinin ne kadar gönlünü alırsın? Ya gelirken bir küçük ufak bir hediye alırsın ona. Hediyeleşmek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetidir. Bir de saadet devam etsin. Evdeki hanımının durumunu idare etmek zorundasın. Özellikle erkekler, kadınlar da erkekleri idare etmek zorundadır. Ama kadınların özel günleri var. Ha? Doğum meseleleri var. Ee, iş, e, mutfakın müşkületleri var, çoluk çocuğun okulu var, müşkületi var, elbise yakmak var, bir sürü üzerlerine ne var? Görevleri var. Bunları idare, et, idare etmek lazım. Değil ki sen geldin eve, ben eve geldim, her şey bitecek. Bütün millet seferber olacak evde, çoluk çocuk değil. Sen de Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın olsun ya. Yani o kadını idare edeceksin. Hatta yatak meselesinde dedik bir kadın erkeğine isticab etmese sebbaha kadar melekler onu lanetler. Ya e o değil ki. Bana Allah Teala bu hakkı vermiş. Hadi gel kadın. Ee bak o kadın sabahtan akşama kadar belki o yorgundur. O gün pas ver onu. Bırak dinlensin. Değil ki onun için bu şuur çok önemli meseledir. En sonuncu tabii çok türbular. Sayısak dersler ders yerinde kalır. En sonuncu alimler diyorlar ki kadının ufak tefek hatalarını görmemekten geleceğiz. Çünkü her insanı var. Kadın da kocasının. Yani olabilir bir gün ağzından bir kaba laf çıkar. Değil ki ben bile cuktoru tuttum bunun üzerine, sen bunu dedin, büyütüm. Ol, olmaz. O zaman ne yapacaksın? Küçük tefekleri, bunu iş yerinde de öyledir, devlet başkanı da öyledir değil mi? Ne yapacaktır? Ufak tefek meselelerden göz yumacaktır. On dördüncü mesele. Bu bitti. On üçüncü bitti. Neydir on üçüncü? Ee, hanımını mutlu et, sen de mutlu olursun. On dördüncü mesele, temizliğe önem vermek. Karı koca, temizlik çok önemlidir. Her çizsi de birbirine önem vermesi lazım. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, he, her şeyi reddedebilirsin, kokuyu reddedemezsin. Harfını reddedemezsin. Sana bir dene koku taklim etti, eline sıksın, diyemezsin onu, istemiyorum. Ama her şey yemek verir, içmek verir sana diyebilirsin sağ ol, canım çekmiyor. Ama parfüm verdi sana reddetmesi dinlen değil. Bu nedir? Bak İslamiyet ne kadar güzel şeyi emretmiştir. Onun için temizlik çok önemlidir. Yani Avrupaların neyi var? Bütün bir, bir hocamız biraz bedevi. gitti Bosna'da bir kadınla evlendi. davate götürdüler onu. Bir kadınla evlendi. Güzel. Şu anda da mutludular benim için diyor ya Abdullah diyor ben gittim evlenmeye kadınla geliyorum ya bakıyorum yani yataktan ancak kadın gidip banyo yapıyor ya diyorum gel kadın bu banyo bizim İslam'da şeyden zor olur e, ilişkiden sonra olur yok demiş böyle diyor diyor soranladım. bunlar bizden daha iyi İslamiyeti yaşıyorlar anlatabildim mi İşte bu çok önemlidir ter koksudur elbise temizlemesidir diş koksudur e fırçalayacaksın temizleyeceksin bizim erkekler çay içirler hele sigara içen olsa ne olur gidiyorsun evde ya insan var bak duygusal var cam şişesi var evde e, erkek de öyledir gelsin eva evet meşgulsun sen de kocanı idare edeceksin kocan geldi eva üzerindeki mutfak elbise yatacaksın. temizlemek önemlidir birçok mahkemelerde ben görmüşüm Zut'ta kadılar bazı kadılar var gidiyoruz yanların arkadaşlarımız oturuyoruz yanlarında birçok mesele diyorlar bak Abdullah diyorlar nedir meselesi temizlik meselesidir temizlik sebebine ev dağılıyor şeytanın girişi ya he? kocası temiz değil oradan anlaşmasızlık çıkmış yavaş yavaş büyümüştür bir tanesi hatta şu anda akılıma giriyor kadın şikayet ediyor diyor bu adam İslamiyeti bilmiyor neymiş diyor her tuvalete girende sözüm bana. E, girdiği gibi bırakmıyor tuvaleti. Ya adam, insan ne yapacaktı? Yani olabilir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evi temizlermiş. Kendisi temizlermiş. Olabilir. Sen bir gün gittin baktın hanımın şeyidir yani suyu çekemez misin? Bazı insan var suyu bile çekmiyor. Bak işte ben gözümle gördüm. Dosyada gösterdim ana. Anlatabildim mi? E bu ya karşı tarafta ne var? İnsan var, hanım var evde İdare edeceksin. Kişisi birimizi temizlik meselesinde önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Temizliği emretmiştir. İslamiyet temizliği emretmiştir. İbni Abbas diyor ki, İbni Abbas bilirsin İslam'ın en büyük alimlerindendir. Diyor ki ben hanımım için temizlenirim. Nasıl ben severim hanım benim süslensin. Ben de hanımım için böyle süslenirim. Bak sahaba Çimden almış fıkhı Resulullah'tan sallar. demezler vallahi hanım süslensin ben erkeğim hayır. Bak alimlerimiz böyledir. Onun için sahabeler, şemailer neklederken Resulullah en temizymiş. Ondan temiz göremedik diyor gözümüz. Kokusu ondan güzel kokulu göremedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendisini istemeziymiş bir şey kokusu bulunsun onda. Güzel bir koku bulunmasın şu anda. Her zaman temizlermiş. Onun için yemekten sonra el yakamayı tavsiye etmiştir. Onun için temizlemeyi tavsiye etmiştir. Onun için parfüm reddolunmaz demiştir. Vesaire. Bu meseleler nedir? Önemli meselelerdir. 15. mesele Alemler diyorlar, şeyi bırakacaksın. Kalak. Neydir kalak dedik? Tedirginliği bırakacaksın. Çünkü tedircinlik nedir? İmana, kader, kadere imanın zıddıdır. Tedircin nedir? Aa ben böyle yapsam böyle olurum. Ben böyle yapsam başarılı olmam. Nedir bu? Sen sebepleri al gerisini Allah'a bırak. Demek ki ben mutlu hayat kuramam, ben hanımı mürazi edemem, ben böyle yapamam. Tedircin olmaya gerek yoktur. Kadın erkek sebepleri alsın gerisini Allah'a bıraksın. Tedircin olmasın. Çünkü tedircinlik kadere karşıdır, her şeyden korksan, hayatın karamsal tablo olur. Bir şey yapamazsın. O zaman güzel bir şeye adım atamazsın. 16. mesele, ben birçokun kısa kısa geçiyorum. Çünkü ders zamanı doldu diyorlar. 16. mesele, çabuk sınırlanma. Karı koca için bu geçerlidir. Özellikle tabii erkekler için. Çabuk sınırlanmak yuva yıkar. Ne yapacaksın? Resulullah çözümünü vermiş. Sınırlandın ayaktayken otur. Oturmuşça sınırlandın yan yat. Yen kak mekan değiş. Yen ebdesal. Resulullah diyor şeytan ataştan yaratılmış. Sınırlanmak da şeytandandır. Su da ataşı söndürür. Yen de ne dersin? La havle ve la kuvvete dediği gibi. Yen de nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu dediğinde cider. Her şeye sınırlansan her şeyi e, şiddetle alsan sınırla alsan ne olur öfçe kakan, kaan zereller otur ne güzel demiş atalarımız Onun için Resulullah de, diyor ki bir hadiste buhari Müslim'de Nese şedidü bil Sara cüzlülük cülleşte değil cüzlülük ha nefsini sınırlanmak anda nefsini hakim olmaktır En Güçlü insan odur. Sınırlandın hepsine hacim alacaksın. Onun için sınırlansan ne olur şeytan buradan giriş yaparsa. 17. kötü kötü anıları, hatıraları hafızenden har diskinden sileceksin. Ben hanımımla bir ara kavga ettim. Bir mesele üzerine. Sonra barıştık. Ben onu hafızamdan sileceğim. Çünkü şeytan gelir onu bir de bezler, süsler, tablosunu dizer. Boyasını temizler, çıkartır bir de önüne. Ondan sonra hatırlatır sana, kakarsın hanıma dersin öyledir, o hanım da diyor öyledir, ne olur oradan ciliş yapılır. Onun için sileceksin. O orada bitti, hatırlama. Ama hafızanda her zaman neyi canlandır? Güzel anıları canlandır. Fedakarlık ne zaman olmuş, ne zaman demiş kocam ben seni çok severim, ne zaman demiş hanım seni ben çok severim, her zaman bular bu güzel şeyler yanına gelsin. 18'indi bütün adımında evlilik hayatında bu dünya içinde geçerlidir. Bütün evlilik hayatında karı koca her adımda karşılığında ecir beklersin Allah'tan. Sen bunu yapmıyorsun e, hanımı razı etmek için sadece. Allah Teala'dan ecir beklersin. Her ne yapıyorsan hanım için taviz veriyorsun, sabrediyorsun hanım kocasından sabrediyor, şiddetini her şeyini. Allah rızası için bunu yapsa ne olur? Ecri var karşında. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tane hanımıyla ilişkiye girse bile Ecri var. Ya Resulallah diyorlar ilişkiye girsek evet diyor. Ya haramda girsen? Demek ki nedir? Her şey İslamiyet'te ecirdir. Ama mubahler de alimler diyorlar. Mubah meselelerde ne zaman ecre döner? Niyete bağlı. Her şey Allah rızası için yapsın. Onun için Resulullah Sa'dim bu Vakkas'a uzun bir nasihatte ne diyor? Hanımının ağzına bir lukmayı bıraksan Allah rızası için bunun da ecrü var diyor. Yani yemek yerken hanımının elin e kaldır tabaktan elinden bırak el lukmayı ağzına. Bunu Resulullah yaparmış. Örnektir bizim için. E sen de kaldır lukmayı o hanımın ağzına koysan ne güzel olur. Anlatabildim mi? Zaten hanım bırakır. Hanımlar bu konuda sınıfta kalmamışlar. başarılıdılar. Ama senden görsün ki ona yapar, on misli yapar sana. Yeter ki sen erkek olarak he? kahve kültürünü evde uygulama. Evet, on dokuzuncu kadınlar hakkında kötü anılarını, şeylerini sileceksin, bilgilerini. Yani kahve kültürüne uymayacaksın. Yani bunu sileceksin. İşte kadınlar güvenilmez, kadına laf söylenmez, kadına sır değilmez, kadına bilmem ne olmaz, kadın zayıftır, kadına yüz verme. Bu kahva kültürüdür. Bizim kültürümüz nedir? Kadın dedin, Hatice anamız aklımıza gelir. Nasıl analık yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın dedin, Hazreti Ayşe gelir aklımıza, dinin üçte birinin ne kıl yaptı bize. Kadın dedin, senin anan aklına gelsin. Anan kadındır. Kadın kimdir? Kadın bizim ciğerimizdir. Kadın kimdir? Kadın benim evdeki ciğerimdir. Kadın kimdir? Evdeki paramdır, kızımdır. Kadın kimdir? Ciğerlerin ciğeri anamdır. Kadın kimdir? Bu toplumun yarısıdır. Yarısını da o kadın doğurmuştur. Sen nasıl kadın evvel edersin? Bu şeytanın planıdır. Kahve kültürüdür. Bunu çöylüye işlese eyvallah ama bizim gibi aydın insanlara nasıl işliyor bunu? Ha? Dini bilen insanlara biz Müslümanlara burada hitap ediyoruz. Biz burada o dersimizi maalesef İslam'ı yaşayan, namaz kılan insanlar bunun sınıfta kalıyorlar. Onun için kadın bizim neyimizdir? Bu, bu bizi doğurandır. Bizim teyzemizdir, halamızdır. Kadınlar bulardır. Anlatabildim mi? Sen nasıl bu kadınları kötülersin? Bundan kurtaracağız. Yirminci her zaman kare tablo çizmeyeceksin. İşte ben bir işe kalksam başarısız olur. Değil mi bunu? Yani sen şimdi bu dersten çıktın. Valla ben şimdiye kadar hanımın ağzına lokmayı koymamışım. Koyamam. Koysam belki elimi ısırır. Yok ya ısırmaz ya. Korkma. Ben yapamam değil mi? Bu nedir? Ha ben yapamam. Ben başarısız olurum. Bu tabloyu kaldıracaksın fikrinde. Her şey sıfırdan başlayabilirsin. Başarı ne zaman olur? Ne zaman sen istesen. Allah sana yardım eder. Zaten sen bir şey yapmıyorsun. 21. Alimler diyorlar ki evlilikte en büyük müşkületi çözmek nedir? Susmaktır diyor. Evde bir müşkület oldu. Sus. Konuşma. Cevap verdikçe ne olur? Karşı cevap verir. Bir sıktın o sıkar. Aynen bu savaş gibidir. Şeytan gelir karşı der. Onun için sus. Biraz sonra sakinleşir. Get o zaman tartış meseleyi. Süşmak kurtuluş yoludur. Gireyim alimler diyorlar, bak acele geçiyorum, her birisini fazla açıklamayacağız. Kinci derse de bırakmak istemiyoruz bunu. Gireyim kinci, yoksa kinci derse bırakalım. Gireyim diyor ki, e, kötü şey çıkmaz, cedelleşmaktan kurtaracaksın. Yumurta tavuktan mı? Tavuk yumurtadandır. Yani bundan, bu karı koca arayında bu cedelleşten uzak duracaksın. Demeyeceksin bu böyledir o öyledir. Baktın bir cedelin sonu çıkmıyor. seni Sana da yararı yoktur. çes teslim ol. Bir taraf teslim olması lazım. Ya bu bana zaten ne getiriyor mu? Ha? İşte bitti gitti çes bitti tamam filanın hanımı böyledir. Tamam madem böyledir çes bunu kurtar bir işten. Evet. Ee, 23. Özellikle adamlar için... Erçekler e, için alimler diyorlar cahil koca olma hiçbir zaman. Cahil koca nedir? Yani ne dinini iyi bilir? Dinini bilmeyen tabi bir ara cahildir. Adam var dinini bilmiyor, toplum yani normal adet ürf toplum kültürünü de bilmiyor. Bunlardan olma. Ne yapacaksın her zaman dinini bilsen zaten din bulara öğretiyor. Evde nasıl bir mutlu hayat kurarsın. Özellikle ee, alimler burada cahillikten cinsel meseleyi kast ediyorlar. Ona da fazla giremeyiz çünkü hem zamanımız yoktur hem çok şey açık konuşamayız. Yani maksat nedir? Maksat bunu bileceksin. Yani bunu bilecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cinsel ilişkiye girmeden hemen hanımlarınızın üzerine düşmeyin diyor. Hadis öyle geçiyor. Ne diyor? Önce bir konuşmak olsun, sevişmak olsun ee, sarılma olsun. Bunlar nedir? Resulullah bunları çözmüştür. Almayın bir internetten. Vallahi bunlar dinimizde var. En ince noktasına kadar fıkıh kitaplarında var bu. Anlatabildim mi? Sen işini bitirdin hemen çekilme. Çünkü karşı taraf gez bitirir işini. Bunlar hepsi var. Onun için bunları bileceğiz. Bunlar dinin neyidir? Olması olmazlarındandır. Ee, 24. mesele ee, evde diktatör olma diyor. Nedir? Zorla güçten görüşünü yürütemezsin evde. Bak zorla kimse kimseye dayatamaz. Rusya dünyada Çinci süper gücüydü. Sovyet Birliği. Zordan neyi dayattı? Dinsizliği. Dinsizlik nedir? Ola ateistliği. Komünizmi zordan dayattı. Ne oldu? 80 sene sürmedi çöktü. Yok oldu. Yok olmaya da mahkumdun. Onun için ne kadar kaba kuvvet olsan zordan dayatamazsın. Tatlı dilden, güzel görüşten, alışverişten, ne diyalogdan dayatabilirsin. Şey yapabilirsin. Fikrini yürütebilirsin. Ee, 25. Ha, alimler diyorlar 25. 25. diyorlar ki karamsal tablo çizme kendine. Karamsal tablo nedir? Her zaman dememen başarısızım. Ben hayatta çok denedim. Olmaz deme. deme. Demeyeceksin. Her zaman güzel bakacaksın. Mutlulukla bakacaksın. Saadetle bakacaksın. 26. 26. Her zaman bir hata, bir evinde bir hata oldu. Kulhu هُوَ min عِنْدِ Ayette dediği gibi. Sizin kendi nefsinizdendir. Bir hata gördün nefsini levmeleceksin. Ayette dediği gibi başınıza bir musibet geldi, kendinizi yoklayın. Onun için imam, e, imam, imamlar ne diyorlar? Bazen bir masiyet yüzünden biz kırk sene hefzimizi kaybederdik. Bak bir masiyet yüzünden. Bazen diyor, ben bir günah işlerim, onun izini benim evdeki davarımda görürüm. Karımda görürüm, çocuğumda görürüm. Onun için masiyet ben bunu anlamıyordum. Bir gün Riyad'da bir hocamızın yanına minmiştik. Bir yere taziyeye gidiyorduk. Yolda da gidiyoruz. Hocamız yaşlı, arabayı çok hocayca kullanıyor işte. Önü, yani yolda hızlı, bir tane de çok yavaş kullanıyor hız yerinde. Ya ben dayanamadım. Baktım bu çok sabırdan şey yapıyor. Ya dedim hocam buna bir kornaça çekilsin de bu, şimdi bu yavaş geliyor. Yok dedi ya. Bunu Allah bir günahımızdan dolayı musallat etti bize. Yoksa bu burada ne arıyor dedi. Anlatabildim mi? Ben öcün ceton düştü bende. Aa bak dedim bu bunun fıkı burada anlaşıldı işte. Adam her şeyi kendinde görüyor. Demek ki önce biz kendimizi yoklayalım. Ondan sonra adama kızarız. Biz ne yaparız? Çek ya şüferlik bilmiyorsun. Bak, bakkaldan mı aldığın eliyetini kızarsın adama. Belki çok kavgalar dolmuş. Çok mahpus girilmiş trafik yüzünden. Hatta çok insan trafikte ölmüştür. Neden? Kavga sebebine. Şeytan ciliş yapmıştır. 27. Diyor ki alim e, a, e, ho, e, hanımını her zaman her işlerde ortak edeceksin. Yani ben çok bu var çok musulman dışarıda davetçidir eve geldi sen evde musulman yoktur. Hayır. Sen evde de hanımını davete müşterek ettirir kendiler. Ders zinnettir. Hanım git konşulara davet yap. Her işlerde Para toplayalım, bak bir kitabı alalım. Dua kitabını dağıtalım. Hanıma sen de... Yani her zaman her işte meşgul et hanımını. Sadece sen değilsin. 28. En önemli meselelerden hanımlarını özellikle kocalar için... Hanımlar da aynen sukul. Hobilerinde ortak ol. Neyi seviyor? Neyi hobisi var? Ortak ol. Özellikle şeriata aykırı değilsin. Benim hanımım evde çiçek seviyor. He? E ben de çiçek mürasebetlerde hediye getiririm. Çiçeklerini arada sırada okşarım. Ha, hanım bu senin çiçeğin çok güzel olmuş. Halbuki sen aklında değil ama sen ne etmişsin? Aa diğer bak bu benimle ilgileniyor. E kocası da aynı. Ne seviyor? Onu birbirlerinizin hobinizde ne olursunuz. Bunlar neyi çeser? Şeytanın yolunu keserdi. 29. en önemli mesele mecbursun buna da yoksa hayat kara, kara bir tablo olur. Nedir? İçi hiç birbirine güvenecektir. Yani sen güvenmesen nasıl olur o işin desen? Güveneceksin. Onun için güvendiği için bütün fitne yolları kesilir. Bütün şeytanın bıdı bıdısı ne olur? Kesilir, vasuvasası biter. Güveneceksin. Her şeyde güveneceksin. Onun için güvensizlik nereden gelir? Aslında da Bazen yanlışlıkla bir hareket olur. Şeytan getir onu güvensizliğe bağlar. Yüz tane vasuvasa yaparsanız. On üçü güveneceksin. Asıl olan içi eş birbirine güvenmesi lazım. Altızıncı mesele, alimler diyorlar, her zaman değişikliğe hazır olman lazım. Yani değil ki ben artık paketim tamamım, sen nesin paketsin tamamsın, değil mi? Sen şeriat değilsin. Şeriat paketi tamamdır, değil mi ben tamamım? Her zaman değişikliğe değişikliğe hazır ol. Olabilir senin bir eksikliğin var, evde tamamlarlar senin için. Bu normal hayatta da öyledir. Benim dediğim dedik değil, her şey birbirini tamamlar. Onun için evde değişikliğe hazır ol. Bir şey oldu, alışveriş oldu, değiştir fikrini. Ama hazır olmasan, kahve kültürü olsa sende, yok ben her şeyim nasıl olur filan desen, bunun sonu yoktur, e muhakkak şeytanın planı gelir. Evet, on birinci, ha attuz pardon, 31 birinci, Evlilik mutluluğunu yaşa. Nasıl yaşayalım evlilik mutluluğunu? Yaşa. Nasıl yaşarım? Ha. Şimdi ben bir şeyi dört dörtlük bilmiyorum. Ama o değil ben sıfırdayım. Değil mi? Ben şimdi uçak kullanabilir miyim? Kullanamam. Ama ne yaparım? Uçak kullanma ben uçak kullanamıyorum. Ama nedir? Ciderim uçak nasıl kullanılır? Alfabasını öğrenebilir miyim? Öğrenebilirim. Demek ki ben mutlu olamam. Benim hanımım benimle terstir. Ben evde mutlu olamam. Hanım desin kocam benimle terstir. Yok. Yaşa. Yaşayacaksın. Ne kadar biliyorsan o kaderini yaşa. Deme ki dört dörtlük biz bunları hepsini saydık buları yapamam. Ne kadar yapabiliyorsan onu yaşa. Yani sıfırda değilim. Deme ben sıfırdayım. Ne kadar yol kat etmişsen sen bir numaresin bir başarısın. Onun için yaşayacaksın. 6. Çinci mesele nedir? Her zaman kendinden üste bakma. Her zaman kendinden aşağıya bak. Deme benim hanımım çok güzel değil. Bak aşağıya çok çirkinleri de var. Deme benim hanımım biraz dolgundur, şişkodur. Bak aşağıya daha şişkolar var. Deme benim hanımım biraz sınırlıdır. Bak aşağıya daha sınırlısı var. Deme benim hanımım böyle böyledir. Bak aşağıya. Karide, şeyde, han, ko, e, hanımlar da aynen kocaları için. Demezler her zaman aşağıya baksınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş yukarıya bakmayın, yorulursunuz. Anlatabilir mi? O zaman aşağıya bakmak ne öğretir sana? Şükür öğretir sana. Allah'ın nimetini sen ne kadar nimette sen bunu bilirsin. Bir başım ağrıyor arada sırada deme ya bu baş ağrı nereden geldi? Bak adamda var 24 saat baş ağrısı var. Adam var 24 saat hastadır. Yine sen arada sırada bir başağrıya şükretmen lazım. Başkasına baksan ne yaparsın? Şükrü öğrenirsin. Onun için her zaman bakacaksın. 20 33. 33. mesele alimler diyorlar ki arada sırada bir izin çok önemlidir. Yani bir ayrılık çok önemlidir. Arada sırada bir sefere gideceksin. Hanımını üç gün gönder babası ilde kalsın. Ona yapar? Sevciyi, evin şeyini biraz değiştirir. Yani bunu yaşayanlar bilir. Yani sefere çıkmak önemlidir. Biraz gitsin, 24 saat bir, bir yerde olsanız ne olur? Ha? Bak bir erkek evde otursun en sevdığı kraliçesi olsa bile evde, 24 saat ne olur? Araları açılır yavaş. Ama sabah gittin, içi akşam geldin ne geliyorsun? Daha şavuktan geliyorsun. Onun için evde oturmak güzel değil erkek için. 24 saatte evde bıdı bıdı güzel değil. Bak Mustafa kardeş gülüyor. Bir ara evde çok çalıştı. Şimdi bu kıymetini biliyor. Onun için evde otursan muhakkak her şeye karışacaksın. E ne olur şeytan buradan giriş yapar. Ama sen gittin 6-7 saat, 8 saat geldin eva. Evdekiler seni karıştırlar. Sen onları özlemişsin. E 3 gün 1 hafta sefer ettin. Bu çok önemli meseledir. 34. mesele. Her zaman alimler diyorlar... ...hedefini yüksek yapacaksın. Deme ben bu kadar yapabilirim... ...yapamam. Hayır. Müminin himmeti yüksek olacaktır. Alimlerimiz ne demiş dedik? Deme dua edersen... ...Ya Rabbi beni cennetin kapısının... ...köşesine, kıyısına... ...cennetin e, kapı girişine bırak. Hayır. Yakışmaz bir mümine. Ne diyeceksin? İzâ seeltum fes'elmün fıldavsul a'le. Eğer Allah'tan sorsanız... ...fıldavsul a'le'yi sorun. Himmetin yüksek olması lazım. Evliyalıkta de himmetin yüksek olması lazım. Dememe bu kriterleri yapamam. Himmetin yüksek olsun. Hedefe çitlen yapabilirsin. Bu kaçıdır? 34 mü? 35'inci ve en sonuncu. Gerçek birçoğunu kısa örnek veremedik ama bu kadar olur. 35'inci devamlı Rabbil Alemin'le olacaksın ki Allah Teala seninle olsun. Sen Allah-u Teala ile oldun, allah Teala seninle olur. allah Teala seninle olduğu yer üzerinde küçük cennet maketi kurulur sana O mutlu yuva kurulur sana Bak bizim cennette hedefimiz nedir? Cennette toplumsal yaşamak o kadar önemli değil. Cennette ev, ev, ev hayatı var. Her şey kendi evindedir cennette. Hürri hür kızı verirler bize kasirat-ı tarf. Nedir ayette geçtiği kasirat-ı tarf? Yani senden başkasını göremez. İstese de baksın göremez. Nimete bak allah Teala. Erçekten müşkilat kıskançlık değil ki. O zaman istese de hanımın göremez. Melekler gibi. Melek istese de günah işleyemez. Kasira tuttar. Onun için evinde öyle bir hürri kızları yaratmış Allah-u Teala cennette. Şu anda hanımın sana aziyet verse cennetteki hürri kızları seni ederler Bazen susluysan bedava sallar sana hocamızı diğer bırak. Biz onu bekliyoruz cennette. Sen buna nasıl azyet verirsin? Anlatabildim mi? Onun için cennet nedir? Hedef cennette nedir? Aile. Cennette senin e, şaton mu diyeyim? Çünkü ne desen yanlış olur. Cennette verdiği sana nimet. Dört tane hanım, yençi tane hanım bu dünyada bir hanımla evlenmişsen orada da bir hanımla kalırsın. Bu dünyada dört nimetin var ise, orada da dört nimetten olursun. Ama hürri kızı sayısız var senin. Onun için sen onların içindesin. Arada sırada gönlün ister dersin. Vallahi ben arada sırada toplum, derneklere giderdim, derslere giderdim. Yani asnafım, Allah-u Teala o şeyi de senin için oluşturur. Gidip orada biraz zavuk alırsın, alışveriş yaparsın cennette. De derse katılırsın, yapabilirsin. Sanaatkarsın, sanatını kullanabilirsin. Cennet Allah'ın bu nimeti verir. Ama bunu yapmazsın bir şey için. Sadece onun zavkını yaşarsın. Evet asas olan devamlı Allah-u Teala'yı denir. Ra'at surası ve آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ İman edenler Allah'ın zikriyle kalpleri itminan eder. Kalpler de sadece Allah'ın zikriyle itminan eder. Allah-u Teala onun için biz devamlı Allah'tan olacağız Mutlu bir aile istiyorsak karı koca Allah'ın dinine sarılmamız lazım. Her şeyi Allah'tan iste istememiz lazım. Onun için ne yapacağız? En önemli, gerçek e, bunları hatırlamamız da e, e, sadece şey babındandır. E, hatırlatmak babındandır. Çünkü hepimiz bunu biliyoruz. Birinci beş vakit namaza mukayyet etmemiz lazım. La ubali olmamamız lazım. Kadınlar Allahu Ekber dedi demesin elimdekini bırakayım, namaz kılayım. At elinden, bir şey olmaz. Namazı vaktinde kıl. Erkekler de camide kılçılar. Buna mukayyet oldukça inanç mutluluk evine gelir. Nafilelerden uzak durmayacağız. Nafileler çok önemlidir. Allah'ın zikrini çokaltacağız. Çok Dua, Allah'a yarvarmak bu nedir? hayatın, mutlu hayatın olmasa olmazlarıdır. Çünkü her şey onun elindedir. Mutlu hayatın en önemli mesele istihfardır. Devamlı ağzın istihbarla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben yüz sefercinde istihfar ediyorum. Devamlı istihfar et, evine ne gelir? Mutluluk gelir. Kur'an okumak çok önemlidir. Evinde her zaman Kur'an okunsun. Yok Kur'an seni şikayet etsin Allahu Teala. Beni almış bırağın seçici zenginliği baskı koymuş rafa süs için bu olmasın Rasullaha salat salam getirmek e, haramlardan uzak durmak özellikle televizyonu kontrol etmek fişi çekip diye diyemiyoruz artık çünkü kimse bizi dinlemiyor en azından kontrol edin diyelim e, ilim halkalarına gitmek evlerde evleri mücevherlerden uzak tutmaktır ve bütün sayıra İslami meselelere sarıldık, İslami bir hayat yaşadık. Ne olur arkadaşlar? Emiz mutlu olur. Şeytanın adımları evde geçersiz olur. Allah hepimize mutlu bir hayatı bu dünyada, o dünyada da nesibet. Gerçek bu dünyada nesibetse o bir dünyada otomatik olarak biz inşallah mutlu yaşarız. Bu dünyada mutlu evlilik, mutlu hayat. İnsan oğlunun seçimi elindedir. Allah Teala seçim vermiş. İnne hedaynahun neteyn. İmme şükren ve imme kufur. Biz ona yolu gösterdik. Yani şükreder yani küfreder. Başka çaresi yoktu. Küfür şeytana uymaktır. Şükretmek nedir? Rahman'a uymuşsun. Rahman'a neyse uyuruz? İki imam var dedik üçüncü yoktu. Bir peygamberlerin imamatı var, bir de şeytanın imamatı var. Hanginin peşinde getsen ona uyarsın. Allah bizi peygamberlerin, Resulullah'ın, onun varislerinin peşinde gidenlerden eylesin. Hepimize bütün Musulmana mutlu hayatı nesip etsin. Mutlu hayatı nesip etti, mutlu zürriyet olur. O ayete de tecelli eder. Geçen ders dedik onu, o da nedir? Sizi ve zürriyetlerinizi cennette toplarız. Allah bizi olardan eylesin. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين